Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Kemal Başar. Devlet tiyatro sanatçısı ve tiyatromuzun ses getiren yönetmenlerinden kendisi. Kemalciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen ben diyorum ki, yani kafamdan tasarladığım plan, öyle notlarımı almışım. Sondan başa doğru gidelim. Olur. Önce güncelden, sonra diğer çalışmalarını, hatta oradan, ondan sonra da yurt dışındaki çalışmalarını. Şimdi e, biliyoruz ki dört oyun var e, şu an tiyatromuz sahnelerinde. E, buradan başlayalım. Şimdi bunlardan bir tanesi çığdı, Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı. Tuncer Cücenoğlu'nun çığı, Ülkü Ayvaz, Külhan Bey. ...operası ya da bizim e, dramaturjisini yaptıktan sonra dönüştürdüğümüz haliyle... ...Gülhan Bey müzikali... E, ...Paçı, Burak Akgüz'ün genç bir yazarımızın oyunu... ...Paçı bir Karadeniz komedisi... ...ve Romeo ve Juliet... Çığ ve e, Romeo ve Juliet şehir tiyatrolarında... Evet. ...efendim e, şey, e, Paçı dönüyor herhalde Paçi, sahnelerde... Evet, ...dönüyor... Evet, evet. Yunus Emre'de de afişini gördüm galiba Yunus Emre'de de... Yunus Emre'de Cuma günü oynuyor. Cuma günü Külhan Bey'in provasını yapıp bir yandan iki provayı birden kopturacağım. <gülüyor> Yunus Emre benim Cuma gün Harika. Bu Cuma <gülüyor> o zaman e, saat 20.30'da... Evet. Cuma günü saat 20.30'da Paçı bir Karadeniz komedisi ben yönettim. Sadık Kızıl Ağaç dekor kostümünü yaptı. Fuat Saka müziklerini yaptı. Karaduman da koreografisini Erkan Can, Neslihan Yeldan oynuyorlar. Çok güzel. E, Cuma günü 20.30 30 e, Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sevgili dinleyicimiz. E, i̇ki buçuk üç sene oldu ben Ankara'dan İstanbul'a geleli. E, ondan hemen önce de Romanya'da Romeo Juliet yönetmiştim. Evet. Aslında onun öyküsü de enteresandır Romeo ve Juliet'in. E, ben Macbeth yönetmek istiyordum. Devlet tiyatrolarında bana bir Shakespeare yönetmek istediğimi söylediğimde... ...o zamanki genel müdür Mine Acar ne dedi? Makbet dedim. Trabzon'da yönetmek istiyorum dedim. Trabzon Uluslararası Festivali Hı -hı. olduğu için. Hı -hı. Ondan sonra o devlet tiyatrolarının yapısı biraz enteresandır. Baş rejisörle tartışmamız geçti. Tartıştıktan sonra... ...haber yok, Makbet'e başlayacağım, ben çalışıyorum... Hı. ...Can Atilla müziklerini yapıyor... ...Murat Gülmez'le dekor tasarımı üstüne konuşuyoruz... Hı. ...ses yok, Seda yok... Aa, ...bir öğrendim ki ben baş rejistöre kaba davrandım diye... ...bana ceza veriyorlar... ...sanki çocukmuşum gibi... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ...bir Gürcü yönetmeni çağırmışlar... ...Makbet yapıyor, tabii dünyayı ayağa kaldırdım... ...ben yani haklı olarak tabii... E, ...dünyayı ayağa kaldırınca... ...dediler ki, peki tamam... Ee, ...yani özür dileriz, ne yapmak istersin şimdi... ...ya ne yani yapmak istersin var mı, böyle çocukça şey olur mu... Ee, ...Romeo ve Juliet dedim ikinci... ...isteyim, nerede yapmak istersin, Van'da dedim... Güzel... Van'da dediler Shakespeare olur mu... ...Van'da Shakespeare niye olmasın... Niye olmasın... ...evrensel teması olan... ...ve iyi kotarılmış, iyi düşünülmüş... ...ülkenize, vatanınıza söyleyeceğiniz bir şey varsa... ...bir konuyu, bir şeyi mesele ettiyseniz... Shakespeare gibi büyük bir yazarın evrensel temalı bir eseri her yerde olur. Yani 1600 özür dilerim sözünü kestim Kemalciğim sözünü unutma da 1629'lu yıllarda. Pekala o zamanın İngilizi anlıyor da bizi 2011 yılında biz anlayamıyor muyuz Shakespeare'i? Hayır onların mantığına diyorum tabii. Evet hayır bana da son derece mantıksızca geldi. Ve Van'da yaptık bana göre tabii herkesin okuması değişiyor metni. ...benim okumama göre Romeo ve Juliet'i... ...Romeo ve Juliet'te e, din ve devlet e, baskısından... ...aşk gibi bir insani duygu yaşanamıyordu. E, din ve devlet mekanizmaları zaten çağ boyu. Ben bunun üzerine birçok oyun yaptım. E, çağ boyu hep birlikte giderler. Yani ukalalık etmeyeyim benden. Estağbe. Çok çok daha iyi biliyorsun Estağbe bunları. Mi? Bunların üstüne oyunların var senin. Evet. Birlikte insanları çok daha kolay yönetirler. İnsanları vicdanlı olmaya iterler. E, suç işlemez insanlar böylece. Hmm. Ne kadar itikatlı olursa insan daha vicdanlı olur. Suç işlemez. E, suç işlemeyen, e, inançlı olan insanı da devletin devlet mekanizmasının yönetmesi çok daha kolay olur. Hmm. Ancak bu baskı insana insanca e, duygularını yaşatmıyor birçok kez. Bunu birçok dönemde görüyoruz hı hı. çağımızda. Romeo Juliet bana göre onu anlatıyordu ve ben Kapuletler ve Montegüleri Kürt ve Türk aile olarak yorumladım. Anlamsız bir kavga içindedir Kapuletler ve Montegüleri. Tabii, tabii, tabii. devlet tiyatrosu yönetimine ben bunu söylemedim. Devlet tiyatrosunda kimse zaten yorumunu sormaz seni yorumunu ne dediğini. Yani Yani sanki bir oyun okunuyordur. Yani şöyle algılar çoğu sanat yönetmeni dediğimiz. ...Romeo Juliet... ...bu sene kondu... E, ...tamam artık on sene daha konmasın... ...oysa ki evet... ...Shakespeare yazmıştır ancak biz kitap okumuyoruz... Yani. ...biz bir sanat eseri... ...meydana getiriyoruz onu da yönetmen yapıyor... ...her yönetmenin okuyuşu farklı... ...her yönetmenin yorumluğu farklı... Ki, tabii ...yani ki. bambaşka bir eser çıkıyor... ...başka bir Romeo Juliet yapıyor... ...başka oluyor... ...benim de oradaki oyunum oldukça ses getirdi... ...Van Devlet Tiyatrosu... ...iki üç sıraya oynarken... Birdenbire doldu ama anlayamadığım bir şekilde 12-13 oyunda aslında benim çok iyi anladığım şekilde yani, yani. 12-13 oyunda oyunun derdest olduğu bir şeyler oldu gitti. Yazık. Daha sonra e, yurt dışında bir Shakespeare yapmamı istiyorlardı. Ben Macbeth dedim yine. Macbeth yapmak istiyorum. Macbeth'in tamam. şeyi hazır. Dediler ki en son ne yaptın? Romeo Juliet yaptım. Devlet Tiyatrosu'nda bir videosunu izleyelim. E, bir i̇zleyin hadi. Videosunu izlerken dediler ki bunu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim Mahmet yok yok bu. Peki onu da orada yaptım. Döneriz sonra. Evet, konuya, tabii tabii. tabii. Çok, çok büyük bir başarı oldu. Umduğumuzun da üstünde çünkü. Ondan sonra e, işte İstanbul'a taşındık. Eşim çocuğum. Şehir tiyatroları sanat yönetmenliğine Ayşenil Şamlıoğlu atandı. Ayşenil Şamlıoğlu bu ülkenin en büyük yönetmenlerinden, en önemli tiyatro insanlarından biri. Evet. Hep de iyi anlaşmışızdır. Oturduktan kısa bir süre sonra Kemal'cim hemen bizde bir şey yap. Sen dedi Romanya'da e, ödüller almışsınız dedi o şeyle. Dedim unut onu. Ben makbet yapmıştım. <gülüyor> yap dedi de şu videoyu bir seyredelim. <gülüyor> Yok dedim. Hayır. <Abi>, <gülüyor> Yok dedim. Ondan sonra videoyu sen seyret de ki Romeo ve Juliet tabii, ve ben tabii. üçüncü kez burada Romeo Juliet evet, Fakat ben buradakini e, geçen sezon izledim. izledim. Hatta bizim perşembe toplantılarımız vardır 10 yılı aşkın bir süredir ve yazarlar, ressamlar, işte hocalar, efendim tiyatro sanatçıları. Levent Yılmaz da bize, bizim perşembe toplantısı insanların rahibimi oynar. Evet Gerçekten evet rahibim, rahibi. Rahibi oyna, oynayan hep beraber toplu bilet alıp gittik yani bir 23 kişi miydik neydik ve e, yani yüreğimden söylüyorum çünkü aramızda da konuştuk Perşembe toplantınızda oyun üzerine yani ben belki beş makbet şey Romeo Juliet görmüşümdür Makedonya Devlet Teatrosunda seyretmiştim Onu da bir Fransız sahneye koymuştu fakat bu kadar etkileyici bir tane görmedim çok farklıydı her şey ile farklı yani sahne düzeniyle çevre düzeniyle tut dramaturjisiyle fakat bir tek eleştirim var. O da şu, bu çok özel bana ait olan bir şey bu. Ama tutku güç sağlar onlara, zamanda imkan, büyük güçlükler de olur, büyük hazzı insan. Evet. Rahibin Roma'ya söylediği söz, galiba ikinci perdenin başlarında olmalı, bunu atmışsınız. Hayır hayır atmadık, çeviri başka. Hayır hayır atmadık. At Belki ben mi buna alışık olduğum için hayır, onu algılayamadım. Sen şeye, e, diğer çeviriye alışıksın. Bu Özlemin Utku çevirisi. Şimdi e, ha, şey... Dize gibi o. kafamda ezber hayır, olduğu hayır, için hayır. tabii orada Romeo, tutturamadım Romeo, demek, Romeo demek ki. söyler onu. Romeo'yu Romeo, söyl Romeo söyler evet. Romeo, demek ki benim yani. ezberimde kaldığı için tabii, tabii. ben onu bekledim şey demek başka. ki. Ha, tabii tabii. İlla köy öyle olacak zaten. Tabii çevir başka. Yo, çok çok önemli Ya biraz da söyleşiyi tatlandırayım diye söyledim. Tabii. Evet vardı içinde. Ee, ondan sonra e, Romeo Juliet'in şehir tiyatrolarındaki tabi başarıyı ben seyirci diye düşünüyorum çünkü tiyatroyu seyirciye yapıyoruz. Benim için asıl olan seyircidir. Hayraldı. Gerçekten. Tabii ki herhangi bir şey söylemek için bir şey yapmak için falan demiyorum bunu. Yani bütün açıklıkla açıklığıyla söylüyorum. Ee, öncelikle seyirci. Romeo Juliet'in seyirci başarısı inanılmaz oldu. Şehir tiyatrolarında Shakespeare olmaz diyorlardı. Şehir tiyatroları yani hep e, az seyirciye oynarmış. Ben bilmiyorum. Hmm. Ama bu iki sezon ciddi başarıyla oynadı. Tabii Şimdi ki. üçüncü sezonuna giriyor Tabii Romeo canım. Juliet. Bu sırada tekrar beni çağırdılar. Ne yönetmek istersin dediler. Şimdi klasikler tamam ama bir ülkenin tiyatrosu yazarlarıyla var olur. ...kendi yazarlarımızı bilmemiz gerekir. Eyvallah. Okumamız gerekir. Ee, o yazarlarla birlikte eğer yüceleceksek... ...yücelmek gerekir, batacaksak da... ...birlikte yani, batmak gerekir. Yani. Çünkü tiyatroyu yazar ve yönetmen... ...birlikte yapar, gerilir, gerisi uygular. Ee, bizim yazarlarımıza tekrar... ismin duyulmuşken... E, ...yükselmişken, Romeo ve Juliet'le... ...bizim yazarlarımızın oyunlarını yapmak istedim sırasıyla arz ettiğim oyunları ve Çığ dedim. Çığ yapmak istiyorum. Tunca Dücenoğlu'nun da 40. yılın Evet. Yılıydı. Evet. Tuncer abi'nin Çığ oyunu benim de yurt dışına taşıdığım, yurt dışındaki birçok dramaturk arkadaşıma, çeşitli tiyatroların sanat yönetmenlerine sunduğum Biliyorum. bir oyundu. Orada çok kabul gördü. Polonya'dan başladı. Daha sonra Ukrayna, Rusya, Evet, evet, evet. Romanya bir Türk bunları... yazarlığı yazarlığı anı genel alanda bir övünç bu ...yani metaforlarla dolu... ...çok güzel... ...çok çok güzel bir oyun... ...tabii Avrupalıların çok beğeneceği... ...bir oyun bu... Ee, ...ve 20-25 beş tiyatroda birden girdi... Ya, şey orada... ...büyük olay ya... Ee, ama ...türkiye'de de burada Ayşe Emel Mesci yorumladı oyunu... ...İstanbul'da hiç oynanmamıştı... ...ben olabildiğince yalın yapmaya çalışıyorum... oyunları evet. ...fantastik ögeleri çok kullanıyorum ama... E, ...hedefe dümdüz... Gitmeyi yayılıyorum. Yani çok lafı dolandırmadan herkesin anlayabileceği şekilde evet, evet. söylemeye çalışıyorum. Çığ'ı da aynı yalınlıkla sahneye koydum. Çok iyi bir kadroyla, şehir tiyatrosunun çok çok iyi bir kadrosuyla yaptık. Ayhan Doğan'ın dekorları beni çok tatmin etti. Yine benim her zamanki kardeşim Canat ile müziklerimizi evet. yaptı. Mükemmel. Çok önemlidir. Can'ın müzikleri çok. benim oyunlarımın önemli bir bölümünü... ...kapsar. Evet. Her zaman, her oyunumda. Ee, Murat Gülmez yine... ...her zamanki de birlikte çalıştığım... dekor ortasının yaptı. Ee, ve Canan Göknil ile Romeo Juliet'te... ...tanıştık. Hı hı hı. İki sanatçı olarak. Ee, bir daha da birbirimizi bırakmamaya karar verdik... ...zorunluklar dışında. Ee, Canan yine müthiş kostümler yaptı. Ve o çığ... ...ikinci sezonunda... Tabii tabii onu söyleyecekler. Ee, sessiz konuşulan... ...bir saat on dakika boyunca... ...seyirciyi Geren... ...benim özellikle yavaşlattığım... Hmm. ...yavaş, yumuşak... ...ve zar zor duydu ama her kelimeyi de duydu... ...seyircinin... Hmm, hmm, hmm. O, ...o dengeyi yakalayabilmek kolay olmadı... ...anca çok usta oyuncularla olabilir... ...onlarla bunu yaptık... ...ve ikinci sezonunda yine top oynuyor... ...geçen gün gittim... ...gurur duydum arkadaşlarımla, abilerimle... Ya. ...kardeşlerimle... Ya. ...bir oyunu ilk günkü gibi taşıyabilmek... ...dünyanın en zor işi... Ya. ...oyuncular için... Ya. ...çok saygı duyulacak oyuncular çok, onlar... ...çok, çok, çok... Ee, ...sonra... Ee... ...sonra... Ee, ...Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndan... Ee, ...Edip Saner... ...kardeşim... ...dedi ki yani çok İstanbul'da... ...her şeyi sen yönetiyorsun ya, biz arkadaşın ...dedim <gülüyor> İstanbul'da, o ne demek... Bizim bir müzikal yapmamız lazım. Biz önümüzdeki sene 20. senemizi kutlayacağız. Evet. E, müzikalde ne olur ne olmaz çatlar patlar. Biz bu sene şu çalışmaya başlayalım. Çünkü onlarda zaman zaman provalar uzuyormuş. Satın almalardı şunlardı bunlardı Anladım. falan filan. E, ama benim de aksamaz programımı yaparım. Çünkü bir sonra tekrar oyunum vardır, başka çalışmalarım vardır. Tabii. O tarihte bitirmem gerekir. Dedim ki şu tarihte yaparım. Ha tabii tabii falan dediler. Biz girdik. Ben tabii şu tarihte diyeyim üç buçuk ay sonrasıydı. Bir buçuk iki ayda da biz öncesinde çalıştık. Müziklerimizi yaptık. Ee, koreografi üstüne konuştuk. Yüksel Aymaz çok Türkiye'nin en önemli ışıkçılarından biri. Ve bu oyundaki ışığı ben başka bir yerde görmedim. Yani yükselin bütün çalışmalar neredense bilirim. Bir, pek çok da ödül almıştır. Fakat bu bambaşka bir şey oldu. Bir ışıkçıyla yönetmenin beş ay çalıştığını <gülüyor> duydun mu? Ya, ya olacak iş. Işte. Onun sonucu. Ya, tabi canım, tabi can, tabi can. Ee, ya koordine çalışmanın sonucu. Külhan Bey'i operasını ben e, Ayşenil Şamlıoğlu rejisiyle Antalya Devlet Tiyatrosundan izlemiştim. <gülüyor> o da fantastik yaklaşmıştı e, oyuna. Oyunun İzlerken çok boyutlu olduğunu algıladığımı hatırlıyorum, seneler oldu. Bende çok yer etti ama oyunun e, yapısı yer etti. Oyundan şu cümle, şu kelime, şu oyuncu falan e, onları hatırlamıyorum. Bu oyunun çok boyutlu bir e, bizim... Osmanlı'dan, Osmanlı ve Türkiye'yi karşılaştıracağımız, dünle bugünü hmm. karşılaştırabileceğimiz e, ve bugünkü e, bizi aslında çok boğan gerçekleri de anlatabileceğimiz bir metin olduğunu ben o zaman algıladım ve bunu e, yönetmek istedim. Külhan Bey operası dedim onlara. Aa bizde de var dedi biz okumadık onu henüz dediler bir okuyun dedim. Onlar okudular, dediler ki yani sizin söylediğiniz şeyleri biz çıkaramadık Metin'den. E onlar yönetmeyecek ki tabii yönetmenler. Yani ben başka yani. Ben bir şey. Başka bir şey. Israr ettim. Yani çok ısrar ettim. Ve kabul ettirdim. Ee, kabul ettiler ama onlar hala anlayamadılar yani ne olduğunu. Genellikle de benim provalarıma misafir girmesi yasaktır. Yani kimse girmez şeye kadar, genel provaya kadar pek misafir kabul etmem. Nezaketen biri geldiği zaman da şarkı söyleriz falan filan. Öyle geçiştiririz çünkü e, çok çalışıyoruz. fikrimiz var. E, yani şey yani. zaman zaman insan çok alışıyor yaptığı şeye ve hatasını göremez hale geliyor provada bir süre sonra. O zaman e, önce asistanlarıma ...daha sonra tiyatronun çalışanları... ...bekçiydi, dekorucuydu, aksesuarcıydı... Ee, ...onlarla onlardan yardım isteyerek... ...çünkü onlar o tiyatronun çalışanlarıdır... ...onlar insana yalan söylemez... ...onlar hmm. oradan Bravo. ekmek yerler... Ee, ...onlarla birlikte değerlendiriyoruz... ...yani dışarıdan gelen meslektaş... ...arkadaş ki bizim meslektaşlarımız... ...kutlamayı bilmezler... ...yani değil... <gülüyor> <gülüyor> ...bizim meslektaşlarımız... İki cümle oluşturmuşlardır kendi aralarında hani araya bir koca parantez olarak gireyim. Biri emeğinize sağlıktır, öbürü evet. geçmiş olsundur. İkisi de bir küçümseme içerik <gülüyor> aslında. Yani e, emeğine sağlık da demelizler, emeğinize sağlık. Yani cool. ha, hep beraber çok sanki biz taş taşıdık, <gülüyor> Şeyden, kamyondan iki ton karpuz çok, çok indirdik sanki. Yani. Ee, evet. İkincisi de geçmiş olsundur yani hasta mıyız? Ne Geçti, oldu? Niye... Çok ağır bir şey mi geçirdik de yani ne yani, oldu? Çok mu fenaydı yani, yaptığımız şey? Yani. Ee, ki bizim meslektaşlarımız dediğim gibi kutlamayı bilmezler. De onun için de meslektaşlarımın izlemesini ben hiç istemem. Ya da kimi susar, o susup bön bakanlar da genellikle evde hırstan ağlayanlardır zaten. Yani. Onlar da şeydir, öyledir. Ee, onun için tiyatro çalışanlarıyla biz e, tiyatronun sahne üstünde olmayan insanlarla değerlendirip... ...Premiyerden önce de mutlaka bir seyirci genel prova yapmaya çalışırım. Hatalarımız çünkü orada görebiliriz. Ertesi gün düzeltip premierimiz yaparız. Yaptık mı konu biter. Külhan Bey'i çok ağır bir çalışmanın sonucunda çıktı. Evet, evet, evet. Yani o arkadaşların da hiç alışık olmadığı bir çalışma düzeniydi... Alpaslan Karaduman çok ciddi bir adam. Benim kadar emeği vardır oyuna. Yaratıda da benim kadar emeği vardır. O da benim çocukluk arkadaşım Alpaslan. Evet. Çocukluk arkadaşım <gülüyor> olması hasebiyle... Çok da iyi bir e insan. Espriler aynı. Yaşantı aynı. Durum aynı. Benim yaklaşmam. Ee, yani bir hocayı... ...rak yıldızı yapıp sonra tekrar hoca olduğuna... ...inandırmak seyirciyi... ...hem bilgi gerektiriyor. Tabii. Yani uçabilirsiniz... Birçok yönetmen uçuyor ama ileride havaalanını görürseniz yani, yani konabilmeniz yani. lazım. Yani, yani. yani Uçulur ama e, biz uçup nerede konacağımızı hep bilerek seyirciyi yadırgatıp... ...daha sonra yani seyircinin biz illüzyona girip e, orada kuzu kuzu seyretmesini istemedik. Seyircinin düşünmesini istedik. Onun için gerçeği birçok kez kırdık. Fantastik ögeleri sonuna kadar kullandık Kendi hayal dünyamızı sonuna kadar kullandık Ama hep sonunda kon Ve sonunda e, bir şey dedik Kendi inandığımız şeyi dedik e, Tiyatroyu ya sanatın herhangi bir alanını politikadan ayıramazsınız Politik düşünce olmadan Sanat olmaz yani? Hepimizin bir politik Tabii. düşüncesi ha. var O politik düşünce ışığında e, yorumladım senin oyununu ...ve benim çok içimesinen ...çok mutlu olduğum... ...bir sürü pırıl pırıl... ...genç arkadaş tanıdığım... ...ki o genç arkadaşlar... ...bana hiç hayal kırıklığı yaşatmadılar... ...her zaman boynuma sarılan... ...bir sürü dost, önemli olan dostluk zaten... ...bir araya gelmek, buluşabilmek... ...onlarla buluştuk... ...ve oyunu aslan gibi taşıyorlar... Evet. ...büyük bir kaza oldu sen de seyrederken... <gülüyor> ...o gün evet, oradaydım evet... ...yani... ...kız, başrol oyuncusu kız... ...kırk yaşına yakındır... ...oynayan Defne... ...dört buçuk metre... ...iki yeah, yeah. tane bir doksan küsür boyunca... Evet. ...adamın elinin üstünden... ...dört buçuk metreden aşağı uçtu... Evet. ...kız arkadaşı... ...dört buçuk metreden düşüp orasını vurmasın... ...diye evet. altına giren... ...bir oyuncu arkadaş... Yeah. Böyle şeyler yeah, yeah. ...altına girdi çocuk, çocuğun boynunda... ...kırık var... Evet. Şimdi Bunlar çok fedakar çocuklar. Çok, bir de çok şanslıyız ki sen de ben evet de böyle ya, fedakar evet ya, bir grupla bir oyun yaptık. Yani hiçbir oyundu ben kaç defa seyrettim. En yani, az yedi sekiz defa gittim. Her fırsat bulduğu işte gidiyorum biliyorsun. <gülüyor> Abone olduk yıllık. Neyse oyuncular kızmıyor bana. Seviyorlar <gülüyor> beni. Canım, Ondan olsun. sonra ya öyle severek oynuyorlar ki bu seyirciye geçiyor. Bire bir geçiyor. Öyle coşkuyla oynuyorlar. Yoksa hani işimi yapıp gideyim diye bir oynasa hemen o da belli oluyor. ...ben yani bir seyirci olarak diyorum. Hayır, hayır. biz, biz Bu ekibin yüzde sekseni, doksanı çok severek çok. oynuyor. E sonra oyun çok iyi karşılıklar aldı. Eleştirmenler Birliği Başkanı Üstün Akmen müthiş bir yazı yazdı. Yine eleştirmen Yaşam Gaya, eleştirmen Melih Anık. Müthiş yazılar evet, yazdı. Evet, evet okuldum O yazılar motive etti o çocukları. Çünkü Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Taksim'de gişesi yok. Ya, ...bir bilet almak için, orayı seyretmek için... ...gideceksin Bakırköy'e... ...oradan bilet alacaksın, evine döneceksin... ...neredeyse, sonra oyun günü bir daha gideceksin... ...kim gider Allah ...kimse aşkına? gitmez tabii... E, ...sanki yerel kalsın... ...yani diye. niye böyle öyledir... Evet. Evet. E, ...buna rağmen full oynuyor... Full oynuyor ...insanlar ya. Bostancı'dan geliyor... Full ...bir gelen oynuyor. bir daha geliyor... ...Yaşamkaya da, Üstün Akmen de... ...aynı şeyi yazmışlar, aynı şeyi... ...altını çizmişler... ...on senedir diyor Yaşamkaya böyle bir müzikal görmedikstar. Sağ olsunlar ya. Ben çok mutlu oluyor bunları duyduk. Müziklerin de sevgili dinleyicilerimiz Can Atilla'nın yaptığını tekrar hatırlatalım. 32 tane şarkı var içinde. 5 büyük koreografi var. E i̇çinde işte 32 tane koreografi var. Bunların 5'i evet. çok büyük koreografiler. Salonun tümünü kullandığımız çünkü ben e, oyunlarımı Olabildiğince boş alanda, olabildiğince dekorsuz, dekor parçası olmadan, olabildiğince aksesuarsız yapıyorum. Yani benim oyunlarımda öyle masa, sandalye, oturalım, kalkalım şeyler yani, falan. Romeo Juliet'te de öyleydi. E, öyle. <gülüyor> Orada bir gün Hikmet Körmükçü, dünyanın en tatlı kadını, büyük aktris Hikmet Körmükçü de... Diyordu ki, nasıl yönetmen bu? Sürüngen gibi yerlerde sürünmekten bıktık diyordu. <gülüyor> Şeyde, oturacak yerimiz yok diye. Evet, çok farklıydı tabii, çok farklıydı hakikaten. Yani oyuncuya da müthiş dinamizm kazandırıyor elbette, bu tutum. Bu tutum çok kazandırıyor. Oyuncunun oyuncuya. maksimumunu alıyoruz. Hı? Oyuncu önce çok bunalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor, sinirleniyor. E karşısındaki oyuncuyu tutmaya falan çalışıyor güç almak için. Yasak diyorum o da. <gülüyor> karşısındaki oyuncuya dokunmak da yasak. Bulduğu duvarlara yaslanmak yasak. Bunlar yasak. O zaman oyuncu kendiyle baş başa kalıyor ve maksimum içinde tabii, ne varsa sakış çünkü çıplak kalıyor sahnede. E, o da oyunculukta o değil mi zaten? Ya, ya. Sahnede çıplak kalabilmek oyunculuğun güçlüyor tabii canım. canım. canım. Şeyi tiyatro çalışanlarıyla da e, seyrettirdim, değerlendirdim dedin ya dünya teyze. Evet. Şimdi daha premiere gelmiştim ben. Ondan önce genel provalara falan gelme gelemedim yani. Ee, özellikle yani premierde gelmek istedim. Çünkü onun tadı, coşkusu başka. Efendim, şimdi baktım orada çalışan da mesela özel güvenlik şeyleri var, çalışanları var. işte kişi de kişi. Baktım kendi aralarında daha oyun başlamamıştı. Vallahi en iyisi istifta. İstibdad. <gülüyor> ya bir hoşuma gitti oyundan bir dize, şarkının bir dizesi sevgili dinleyiciler. Yani yürürken böyle bir tarafa geçiyor. İdari bir bölüme geçerken böyle söylüyor. O kadar hoşuma gitti ki bayıldım ya. Sonra beni tanıyınca gelip söylediler. Yani dediler biz biliyoruz dediler oyunu. Biz provalara gittik dedi. Valla da bile mükemmeldi dedi. Öyle elendik öyle bir şey yaptık dedi filan. Şimdi o aklıma geldi. E ama tabii bir de ben onların canlarını okudum. tiyatrosu dört dört buçuk ay. O şarkılar belki iki bin kere söyledi. Ya kolay mı ya? bütün tiyatronun canını okudu o şarkılar. Kolay mı? Kolay mı ya? Ee, şimdi şeye gelelim. Paçiye. Paçiye. Hı hı. Ee, ...İstanbul Halk Tiyatrosu... ...çok değer verdiğim bir tiyatro benim... ...yoktan var edilmiş... ...Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler... ...Kemal Kocatürk... ...Levent üzümcü kurmuşlar... Kemalle Levent... ...ayrılmış şimdi Bahtiyar Engin ve Yıldıray Şahinler... ...götürüyor... ...bir ara Dolunay Soysert falan da ortaktı... Ee, ...bana geldiler... ...geçen sene... Çalışalım dediler ama benim işte yurt dışındaki çalışmalarım da çok fazla. Hmm. Geçen sene bir şey yapamadık. Bu sene çok ani oldu. Bir oyun yapacaklardı. Olmadı, yarım kaldı. Tabii özel tiyatroların çeşitli güçlükleri var. Tabii. Ödenekli tiyatrolar gibi değil. Ee, bazı günleri almışlar bazı sahnelerde. Hmm. Önlerinde bir buçuk ay vardı. Bir buçuk ay sonra bir yerde premier yapmak zorundalardı. Yeah. Yani oyunları yoktu ama... Ben de tabii boş değilim bir sürü oyun var daha önceden de çalıştığım. Biz oturuyoruz çeşmede benim küçük bir yazlığım var. Oraya Murat Gülmez gelir İzmir'de oturur o da. Biz onunla günlerce şunu şu oyun bu oyun onları tasarlarız çalışırız. Can Atilla'ya önümüzdeki sezon yapmak istiyorum derim. Ne zaman yapacağım bilmiyorum ama bu oyunu mutlaka yapacağım derim. Yani Can ve Murat benim ne yapacağımı hep bilirler. Anladım tabii tabii. Şimdi burada da bunun gibi bu oyunları yapmalıyım diye ben bilgisayarımda benim şey vardır böyle 15-20 oyun arası oyun vardır onların bir kısmını ben boşluk buldukça çalışırım üstüne düşünürüm okurum bir daha okurum. Paçı de Burak Akyüz'ün, Burak daha 30 yaşında bile değil çok genç bir yazar. Buran bana iki üç sene önce öyle birçok yazar oyun gönderiyor. Genel ne güzel, güzel bir ne güzel işte. Ben de günde bir oyun okumalıyım diye o benim şeyim vazifem. ...günde bir oyun mutlaka okuyorum. Yani seneler senelerdir... ...mutlaka günde bir oyun okurum. Harika. Eşime de Lale'ye de söyle Ne yapıyorsun? Harika. Dur şimdi ben oyun okuyorum. Bir saat ya. Harika. Yani en Harika. şey oyun bir saat. Ee, bir tarafa atmıştım. Yine Trabzon Devlet Tiyatrosu'na önerdim... ...Paçı'yı. Çünkü Paçı... Hırçın Kızı'dan Shakespeare'in Hırçın Kızı'ndan yola çıkarak Burak e, bir Karadeniz komedisi <gülüyor> bravo ya. yaratmış. Bravo. E şimdi bizim Trabzon'da e, devlet tiyatrosunun bir uluslararası festivali var. E i̇şte orada bizim meselemiz ne? Yerelden yola çıkarak evrensel dili yakalamak. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bizim devlet tiyatrosun meselesi yani, o yani iken arzu edersen geliriz oraya ben e, sakınmadan söylerim düşüncelerimi. Devlet tiyatrosu batı taklitçiliğini Kurulduğu günden beri bırakmadı Hala geçer akçe ee, değil e, Batıyı mi? en iyi şekilde taklit etmek Hala geçer akçe Oysa ki bu olmamalı ee, Yani bu fakir devlet Biz okuyalım diye bunca Şeyi değil mi burada bravo, okuyoruz bravo. Bu kuruma giriyoruz maaşlar alıyoruz Ne yapıyoruz birbirini tak takip eden Birbirini takip eden evet, İşler yapmakla zaman geçiyor Trabzon'a bunu yapalım dedim. Enteresan bir metin. Böyle çok ağır bir Çehov korku falan filan diye Böyle bir şey değil. Ama Hırçın Kız'dan yola çıkan, Trabzon insanını da anlatan, oradaki yaşayışı anlatan. Harika. Bir yani. yandan da e, memleketin talan edilmesi, işte bu hidroelektrik santrallerinin kurulması. Bunlara da şöyle bir dokunup Güzel. geçen e, bir oyun. Hafif bir oyun değil. Ancak böyle çok ağır, çok şeyde değil. E, şimdi ben hemen bunu önerdim. ...İstanbul Halk daha Okudular... Ee, ...sen diyorsan... ...tamam dediler. Ha. Erkan Can vardı. Erkan bizim çok yakın arkadaşımız... ...onların da öyle. Ee, hemen dedim ki Erkan... ...rol tam senlik. Yani Erkan Can'ın... ...Hırçın çok, Kızı çok bilenler için ya. söylüyorum. Erkan Can'ın Petrucci <gülüyor> oynaması... <gülüyor> ...kadar komik bir şey yok. Şimdi, <gülüyor> Harika bir oyuncu. Yani şimdi... Onun karşısına da Neslihan Yeldan'ı bir koyduk. Biz şöyle bir haftada bir cast yaptık. Sonra da aslında dört hafta falan sürdü provamız. Hı hı. İlk bir iki oyun da bizim genel prova gibi oldu. Ama oyun şimdi formunu buldu. Çok zevkli çalıştık. Gerçekten çok zevkli çalıştık. Yiye içe beş kilo falan aldım. O bir <gülüyor> Şeyden hep, o, hamur yemekten Aynen. sürekli... ...pastaneye uğrayan bir şey alıyor, geliyor... ...onlar da ülkü rejisör masasına gelen hamuru koyuyor... <gülüyor> ...şimdi onlar sahne üstünde koşuyor, oynuyor falan... ...ben orada bir yandan da tabii stres Değerli işi... haliyle tabii ...boyunu atıştırıyorum o hamurlardan... ...acayip <gülüyor> kilo Harika. aldım... ...bu cuma ben de seyredeceğim... Yani ...Bakirköy Belediye Tiyatrosu'nda dinleyicilerimize söylemiştik... ...tarihini, saatini... ...ben de seyredeceğim, merak ediyorum onu... ...ve bu bir yandan da... E, şu, ...şu açıdan da çok önemli... Şimdi genç bir yazarı kazandırdın ülkeye. Bak o bırakmayacaktır bunu. Oyun yazarlığını bırakmayacaktır. Bu da çok önemli. Yani ben bu yaşa gelmişim. Yani nereden baksanız 37 yıllık profesyonelim. Hepimiz bunları biliyoruz ki sen sonuna kadar içinde olan bir sanatçısın. Alır atar rafa. Bir daha kim ona bakacak da kim sahip çıkacak da bilmem. Rahmetle Aziz nesin bana demişti ki bak ülkücüyüm birkaç ödül almıştım ama hiçbiri oynamadı. Yani 159 oyun arasında bunu söylemek hiç de ayıp değil yani. Ayıkadın 159 oyun arası Enka Bilim Sanat Yönetimi tiyatro birinci ödülü almıştım. Dokuz yıl sonra oynanabildi oynadılar. Turgut Özakman ikinci evet. olmuştu. Onu oynayıp üç ay sonra başladı zaten genel müdürdü o. Aynı zamanda benim oyun yazarlık hocamdı fakültede. Oynamadı. oynamadı oynamadı vallahi bir şey nasıl oyun o ikinci. Üstelik Turgut Beyin tam sahip çıkması gerekiyor. Yani benim hocam ya yani olmadı falan şimdi. Haznesin demişti ki, bak ülkücüyüm, atrafa dedi, boş dedi onların yaptığımı, sen atrafa dedi, zamanı gelir dedi, alırsın, tozunu üflersin dedi, verirsin dedi. Hiç unutmuyorum bu lafı, vallahi bunu. Tabii yazılmış. Hiç unutmuyorum, ha, yani üretim olsun, yerini bulur. Bak şimdi böyle genç bir yazarın bir oyununu böyle değerlendiriyorsa, seyirci karşısında çıkıyorsa, hem de keyifli oyuncularla... Önemli bir rejistör sahneye koyuyor Estağfurullah. Hayır öyle. Biz e, bu, şok bu tiyatro ya, Bunu tiyatro yazarı olarak Türkiye kazanmıştır. İnşallah. Tabii i̇nşallah ya. Türkiye'de oyunu kucaklar. İnşallah biz doğru dürüst bir şey yapmışızdır. Ya. Ee, i̇nşallah da Burak yazmaya devam eder. Tabii ya. İnanıyorum ki bu, devam edecektir. Bizim görevimiz, Türk yönetmeninin görevi. Ben kimseye iyilik falan yapmadım. O oyunun değeri olmasa ben o oyunu yani. yapmazdım. Tabii canım. Yani o Burhan kendi değerinden. Tabii. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Bu ayrı ama seyirci karşısına ama... çıkacak ki kendini sınasın. Evet. Yani yazar da kendini sınasın. Evet. çıkmasın nasılsın iyice? Ben bizim yazarlarımızın oyunları başladığımdan beri yönetmenlik benim bilinçli seçimim. Bizde Türkiye'de yönetmenliğin okulu olmadığı için Bilkent'te bir ara kuruldu. Hı hı. Başarısızlıktan kapandı reji bölümü. Hoca seçimleri bana göre, bana sorarsan öğretmen seçimleri yanlıştı. ...bölümü tanıtamadılar. Rejisörlülüğün karşılığı... E, ...yok. Çocuklar başvurmuyor reji bölümüne. Hmm. Tutamadılar ve kapandı. Evet. Oysa ki... ...kafa göz yararak öğrenilmez rejisörlük. Biz yani. hepimiz kafa göz yara yara öğrendik. Ama ben bilinçli bir şekilde seçtim. Yönetmenliği. Bundan 13-14 sene önce... ...bir oyunda o kadar kuvvetli bir yönetmendi ki... ...beni bir kafesin içine hapsettiğini gördüm. Benim özgürlüğüm o kafesin içindeki kadardı. Onun gösterdiği Hı. o çerçevenin içinde istediğim kadar özgürdüm. E bu özgürlük değil ki. Yani. O koca bir dünya yaratacak. Ben onun içinde bir küçücük bir şey. Bunun farkına varınca var olamadığımı hissettim. Ben bu mesleği var olmak için mesleği seçimim de benim bilinçsiz değildir. Birçok kişi tiyatroyu seçenlerin çok büyük bir yüzdesi. ...üniversitelerde başarısız olup hadi bir de tiyatroyu deneyim der. Bizim yeah. çoğumuz... ...öyledir. Onun için az okunur, az bilinir. Ee, i̇şte demin bahsettik ki onun için kutlamayı bilmez. Yani hazım daha azdır, şu hmm. şeydir. Ee, bilinçli olarak... Seçtim. Yönetmenliği de var olamadığım için bilinçli olarak seçtim. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Zaten TED mezunuydum. ODTÜ'de beş sene okumuştum. İngilizcem çok iyiydi. O İngilizce bana e, büyük avantaj oldu. Tabii. Hemen yurt dışına açıldım. Ülkenin önemli yazarlarıyla dostluk kurdum. E, olan dostlukları geliştirdim. E, eleştirmenlerle, e, tabii, yurt tabii. dışındaki yazarlarla. Birçok iyi yazar. Martin Sherman benim arkadaşım. Matei Vişniak benim arkadaşım. Ya, Şimdi ...bunlar günümüzün dünyanın en Tabii. önemli yazarları. Şimdi bunlarla uluslararası arenada bir arada oluyorsunuz... ...sürekli tiyatro konuşuyorsunuz. Bunlar beni geliştirdi. Ee, devlet tiyatrosunda oyun yaptığım zaman... ...en son bana beş sene önce oyun yaptırdılar devlet tiyatrosunda. Beni rejistör saymıyorlar. Kendi kurumumda. Ee, bana bu devlet tiyatrosuna yakışmıyor oyunların diyorlardı. Devlet tiyatrosuna yakışmıyor oyunların dediği... Onların, ben özgün işler yapıyorum. Öyle de olmalı. Yani devlet tiyatrosunun bir üslubu yok ki yakışsın ya da yakışmasın. Yani. Çünkü kurulduğu zamandan itibaren dil tarih tiyatro kürsüsü Almanya'dan sonra kurulmuş ilk tiyatro kürsüsüdür dünyada. E, Türkiye bunun kıymetini bilememiş. Doğru söylüyorsun. E, şeyler İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan Yahudiler kaçtığında Karl Lebert'in Türk Karl Lebert'in dünyanın en büyük kuramcılarından, hocalarından birinin Türkiye'yi seçmiş ya. olması Türk sanatı için büyük bir şans. Ama bu değerlendirilememiş. Yine bizim e, meşhur e, aşağı çekmemiz, birbirimizi hmm. kıskanmamız. ...Karlabert'i beğenmemişler o <gülüyor> zamanki Olacak o adamı. E sonra tiyatro kürsüsü kuruluyor. Ne bekleniyor? Tiyatro kürsüsünden bir stil araması Türk tiyatrosu için. Değil hmm. mi? Bunun kuramını yazması bekleniyor. Onlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Ancak devlet tiyatrosunun başındakiler onları beğenmiyor. Evet. Onlar onları beğenmeyince onlar onları cahil buluyor. Onlar onları ukala buluyor. E kardeşim bir evet. araya gelin. Siz yazın bu uygulasın. Bir Türk tiyatı oluşsun. Hayır. Setişmeye ne gerek var? Hayır bu yapılmıyor. Evet, evet. E, koskoca bir Cüneyt Gökçer dönemi. E, Batı taklidi. Daha sonra önce Alman. Sonra İngiliz taklidi. Todd Bolender gelir buraya. Yok Brooks gelir evet. buraya. Don Quixote'ler yapılır. E, şimdi bunlar büyük prodüksiyonlar olarak müthiş devlet tiyatrosunun altın yılları olarak sunuluyor. Ne altın yılı kardeşim? Sen... Dünya tiyatrosunun Burada taklidini iyi yaparak Tabii. Ben çok iyi Michael Jackson taklidi yaptım Yani. Sayılı. Yani sayılır Şeyi bilhassa çok iyi biliyorum ee, Mesela Batı Yakası'nın hikayesi Don Quixote sözünü ettiğin evet. Ambargoludur biliyorsun evet. Yani dışarıda yapılmış olan şey Reji defteri var çizilidir evet. Aynı Aynısını mizansenle yapacaksın. Yapmak zorundasınız e yoksa kabul etmiyor Nerede kaldı sanatın, Aynı kostüm aynı müzikler Bütün mizansenler aynı bunu işte ortada gerçek ortada işte Bunu, bu zaman rejisörün ne yaratıcılığı var ki burada? Rejisörün de yaratıcılığı yok oyuncunun, oyuncunun da da sınırlı yok. yani ya da ana tevka. Ana, ana tevka Şimdi da öyle ama bazı olur. şeyler ne yazık ki tabu olsa bunların tartışılması gerekir. Yani Cüneyt Kökçer tartışılmaz Allah rahmet eylesin çok büyük aktör. Koşkusuz yani. Yani kimse tartışamaz tabii, tabii. onun aktörlüğünü onun otoritesini onun ciddiyetini. Onun politikacıların hep bir adım üstünde evet, olan tarzını evet. kendini devlet tiyatrosunu politikacılara ezdirmemesi... Evet, evet. ...ancak bunun avantaj olarak dönmesi gerekirdi. Oysaki tam tersine konservatif bir yapısı oldu devlet tiyatrosunun o evet, dönemde. Evet. Araştıran, karşıma bilgiyle çıkan herkesle konuşurum bunu. Ee, bu konservatif yapı yeniliklere kapadı devlet tiyatrosunu. Kendi içinde nasıl başta kurulduysa o evet. Alman ekolü, kocaman kocaman oyunlar... Rejisörlük e, tiyatroyu rejisör yapar. Oysa ki devlet tiyatrosunda oyuncu sultası vardır. Evet. Devlet tiyatrosunun genel müdürü oyuncudur. Dünyanın hiçbir tiyatrosunda oyuncu sanat yönetmeni değildir. Belki tek tük birkaç tane. Sanat yönetmenleri rejisörlerden olur. Çünkü oyuncu egosu yüksek insandır. Birbiriyle yarışır. Bravo. Karşıdakinin hakkını vermez. Kıskanır. Bakın demin söylediğim kutlamayı bilmez bizim arkadaşlarımız. Evet, evet, Belki ben de öyleyimdir. <gülüyor> ama <gülüyor> e, ben yönetmenlik yapıyorum. Tabii, tabii, Olabildiğince tabii. adil davranmaya çalışıyorum. Hakkını ver ben, ben oynamıyorum ki. Tabii. İnsanların hakkını veriyorsun o zaman ama oyuncuyken vermez. Oyuncu çok okumaz. Oyuncu yeah. e, e, şimdi dünyayla yarışması gerekir. Dünya yeah. ölçeğinde biz tiyatro, bir tiyatro 1949'dan bugüne yeah. 60 küsür geçmiş sene tabii tabii değil ya, mi? Tabii o onca sene e bir üslubun gelişmesi gerekirdi Türk tiyatrosu üslubunun. Mi? Türk tiyatro üslubu taklitçiliktir. Ya maalesef. Devlet Tiyatrosu'nun yaptığı maalesef. bu büyük hacimli 2500 kişilik, büyük dünyada olmayan atölyeleri olan ya. ve gerçekten çok büyük oyuncular tabii barındırır canım ya, dünyasında. tabii. Canım, tabii çok canım. iyi tasarımcılar barındırır. Tabii Ama canım. sanat yönetimi iki başlıdır mesela. Baş rejistörün e, sanat yönetmeni olması gerekirken... ...baş rejistör de ben sanat yönetmeniyim der, genel müdür de ben sanat yönetmeniyim Evet. Oysa ki genel müdür e, o ölçekteki tiyatrolarda, dünyanın ulusal tiyatrolarında... ...ya da devlet tiyatrolarında genel müdür reçete imzalar, idari işlerle uğraşır, disipline bakar. Baş rejistör dediğimiz, baş rejistörlük diye bir konum yok. E, sanat yönetmeni dediğimiz insan da sanatı yönetir. Sahneye bakar. Bizde her şey çorba, evet. sonunda genel müdür öt der. Evet. Zeus gibi Evet, evet. E son 50 tane e, tiyatro salonu 2000 tane sanatçı 3000 tane memur hepsini bir genel müdür nasıl yönetil yönetemez iş. işte böyle olur <gülüyor> Üsluptan bahsedecek olursak şehir tiyatrolarının belki bir üslubu vardır Çünkü şehir tiyatroları bizim geleneksel tiyatromuza yaslanır e, şehir tiyatrolarında e, benim hiç hazretmediğim. Ancak bir üslup diyebileceğimiz tulyat uslu, üslubu, tulyatçılık bu çok yaygın olarak kullanılır. Yani modern tiyatroda yeri yoktur. Yani çağdaş tiyatroda tabii, asla yok, yeri tabii, yoktur. Tabii. Ama üslupsa işte bu bir üsluptur. Çünkü bu dedelerinden ya, gelmiştir. Gelenekten besleniyor. Gelenekten yani. beslenmiştir. Tabii, tabii. tabii. E, devlet tiyatrosu ise e, hiçbir gelenekten beslenmez. Devlet tiyatrosu taklitçilikten beslenir. Ne yazık ki. Yazık. Öyle. Sevgili dinleyiciler bu arada ben de 20 yıl devlet tiyatrosunda çalıştığım bu arada belirteyim. Yani dinlerken elbette ki sizinle paylaş, paylaşmamız bizi e, mutlu ediyor kuşkusuz. Yani e, bütün bunları gözüm önden geçiriyorum Sayın Kemal Başar'ın anlattıklarını. Yani yabancı değil. Ben de içinde işte emekli oldum da şimdi. E, bunlara tanık olduk tabii 20 yıl boyunca. Ama bunların saptanması da çok önemli. Çünkü bir şeyi değiştireceksek o, onu tespit etmeliyiz önceki. Değiştirme için çabarcıyalım. orta Orada soru olacak ki. Elbette. Cevap arayayım. Elbette. Şimdi bana ceza verip duruyorlar şimdi. E peki söylemeyeceğiz mi? Yani. Söyleyeceğimize. Yani bu, bu ne anlamsız bir şey. Ya? Memurluğu olmaz sanatçının. Şimdi devlet tiyatrosu sanatçısı. esen diyorlar ki 657'nin şeyi neyse sen basına konuşamazsın. Sen şunu yapamazsın. Kardeşim ben memur değilim. Ben teminin de güçlük çekilen elemanım. Benim tabii. Böyle yazar. Tabii. Ben sana iyilik ediyorum. Sen beni alıyorsun. Ben yarın ayrılırım. Bana ceza veriyorlar. İkramiyemi keserler, maaşımı keserler. Yazık Niye ya. basına konuştun? Konuşurum. Yazık ya. Yazık. Alkışlayacağına, teşvik ediyorum. Ben edildim. düşüncemi söylüyorum. Tabii ki söylüyorum. Ne demek bu? Sanatçının görevi ayrıca. Yani görev bu. Şimdi biraz da yurt dışına doğru istersen Kemalciğim. Bir de Tabii. yurt dışı çalışmaların. Tabii. Onları da hep izle, Türk yazarları da sanatçıları da izled, yani programı program anlamında izlediler. Oradaki başarılarının da elbette ki Biz de burada izle oyunları seyredemesek de biz de alkışladık kuşkusuz. Çünkü bu ne tümü yani bütün ırmaklar akar aynı okyanusta buluşur. E bizim Türk yönetmenimiz, Türk yazarımız da böyle bütün oyuncumuz da ırmaklarda gelecek okyanusa birleşecek. Bu Türkiye'nin övüncüdür. Evet. Şimdi o yurt dışı çalışmalarından biraz bize sözlerimiz. Yurt dışı çalışması deyince yurt dışında Türklerin pek esamesi okunmuyor. Bir kişi söyleyebilirim tiyatro adına Mehmet Ulusoy. Ha. Mehmet Ulusoy'un dışında kimse yoktur kendini kanıtlamış bana soracak olursa. Evet öyle öyle öyle doğru. E, yani Paris'in göbeğinde özgürlük tiyatrosunu kurup. ...ondan sonra orada Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulut'undan başlayıp... Iı, ...seneler boyu onu Fransa'nın en önemli tiyatrosu haline getirmiş adamı... ...Türkiye rezil etti. <gülüyor> sonra adam What? buraya geldi, evet. provada içki içiyor. Ona küfür ediyor falan filan diye. Bu dünya çapında yeah. sanatçı. Dünyanın en büyük rejissörlerinden biri. Ben nereye gitsem yaşlı yönetmenler, yaşlı oyuncular... ...Mehmet Ulusoy'u soruyor. Ya yeah. yeah. Mehmet yeah. Ulusoy... ...bunun dışında Nazım Hikmet'i bilirler... ...Aziz Nesin'i bilirler... ...yurt dışındaki evet. bunların da... ...tiyatro yazarlığı tartışılır... ...ikisinin de şair ve öykü yazarı olarak... ...onları da tanırlar... Ee, ...Tuncer Ağabey'in oyunları yeni yeni... ...beş altı senedir çıkıyor... ...biraz e, Tuncer Abi ...bazı bölgelerde... ...özellikle Doğu Avrupa'da tanınıyor... ...benim gittiğim, gezdiğim Hı -hı. yerlerde... ...böyle bir arenada... ...Türkler ile ilgili televizyon izliyorsunuz orada, ee, politik olmalı. Ne zaman televizyon izlesek, Türklerle ilgili bir şey olduğu zaman... ...Türkler ya birbirini öldürüyor, ya kavga ediyor, yeah. ya polis, şeyski. Türklerle ilgili haberler hep böyle. Yurt dışında televizyon yeah. izlediğiniz yeah. zaman. Sanki Türklerin bütün kadınlarımız peçeliymiş gibi. Sürekli şeyler gösteriliyor, evet. kapalı kadınlar evet. gösteriliyor. Çember sakallı erkekler gösteriliyor. Öyle bir Türkiye imajı yaratılıyor benim gözlemlediğim yurt dışında. Şimdi böyle olduğu zaman iş iki kere zorlaşıyor orada çalıştığınızda. Dediğim gibi 13-14 sene önce, 15 sene önce ben karar verdiğimde yurt dışına da hemen oraya yazdım, buraya çizdim, para harcadım, festivallere gittim. ...bu festivallerde insanları tanıdım... ...insanları tanıdıkça gittikçe çember genişli... Hı -hı. E, ...tanıştıkça tanıştıkça orada insanlar tiyatro konuşuyor... ...daha çok... O et, ...konuşurken, onunla tanışırken, bununla şey olurken... E, ...festivallerde tiyatro dersi vermeye başladım... ...önce workshoplar Hı -hı. yapmaya Hı -hı. başladım... Hı -hı. E, ...sonra workshoplarımı izleyen bazı e, sanat yönetmenleri... E, ...tiyatrolarında oyun yönetmemi istediler... ...güzel, aslında. güzel... ...ondan sonra e, tabi seneler içinde ben şimdi hızlı hızlı anlatıyorum kol çok kolay olmadı e, yazarlarla tanıştım e, son o yazarlardan birini mesela Navasemel'in oyununu önce Romanya'da sonra Türkiye'de yönettim İsrail Navasemel'in oyununu hmm. benim yurtdışındaki ilk şeyimde yine Romanya'da bir festivaldeydim. Sibiu Festivali Avrupa'nın en büyük iki üç tiyatro festivalinden biridir hmm. Navasemel'le tanıştım Akşam da işte beş altı tane o gün oyun, gösteri, sokak şeyi, konser falan izlemişiz. Kafam şişmiş. Ee, içki de içmişiz gece. Tam yatacağım. Dedi ki merhaba ben yazarım İsrailli, Navaz, Hemel falan. Merhaba tanıştık. Dedi ki şunu okur musunuz? Bana böyle incecik bir şey ver. Hmm. Dedim ki eyvah yandım. Şimdi aynı oteldeyiz. Hmm. Ee, İçkiliyim biraz. Yani hmm. bir an önce yorgunum. Kafamı koyayım da uyuyayım diyorum şimdi sabah kalkacağım dokuzda kahvaltıda karşımda göreceğim hanımefendiyi ne yapacağım yatmadan biraz karıştırayım dedim şu oyunu hmm. İngilizce hmm. Metin bırakamadım harika ağlaya ya helak oldum bir iki saat uyudum falan çok, yedi çok buçuk çok sekizde güzel çok güzel. dikildim şeye kahvaltı salonuna geldi kadıncağız yeni kalkmış saç baş bir tarafta falan böyle kahvaltı kaçmasın diye herhalde hmm. <gülüyor> gelmiş yani. şeyde dedim ki bu oyunu kimseye verme bunu ben mutlaka yönetmek istiyorum harika ondan sonra da bir Romanyalı sanat yönetmeni or şeydi oralardaydı daha iki gün sonra hemen Navaya ben dedim ki bunu yönetiyorum Romanya'da kadın çok şaşırdı denk geldi yani, işte yani. benim o kadar etkilenmem belki içkili olmamın falan da verdiği şeyle ondan sonra Romanya'da başarılı bir gözlerin ardındaki çocuk yaptık. Romanya'da e, tiyatronun sanat yönetmen yardımcısı olan Malina Petre oynadı. Hmm. Orada çok sükse yaptı tabii. Kadın da çok tanıdık bir kadındı orada. Üç tane de yardımcı oyuncu vardı. Onlar Romanya'yı daha yeni bitti oyun. Dört beş senedir oynuyordu bravo, orada. Bravo. Ondan sonra aynı şeyi Lembilgin genel müdürdü o zaman. E, Romanya'dan ona telefon ettim. Çok iyi bir metin var elimde. Burada mümkün mü Hı -hı. çevirteyim dedim ben çevirmedim oyunu Hı -hı. çevirmen arkadaşıma gönderdim o çevirdi döner dönmez de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yaptım o oyunda bu sene niyeyse bitti bitmemesi gerekirdi Hı -hı. oyunun o oyun başbakanlık farkındalık ödülü aldı daha çok yeni. Ankara'da başbakan adına biri bana verdi. Oyun Down sendromlu çocuğu doğduktan sonra kocası dahil herkes tarafından yalnız bırakılan bir kadını anlatıyor. Çok iyi bir oyun, çok iyi bir metin. Ankara'da da oyun başarılı oldu. Tabii meslektaşlarımız için bu başarıların karşılığında benim adım şanslıdır, şanslı Kemal derler. ...kimsenin başarılı demek için <gülüyor> gelmedi. Yani. <gülüyor> yani onda da şansım ya gitti. <gülüyor> Şeyde de, Romanya'da da e, ve Ankara'da da. E, bu sırada tabii birçok teklif alıyorum ancak mali portre önemli. E ben evliyim, çocuğum büyüyor. Herhalde ee, canım, e, hani ev devam ediyor. şey yani. dışında bir hayat devam ediyor karşılığı olan parayı almam gerekir. Ondan sonra oyunun bütçesinin sağlam olması Aynen. gerekir ki parasız tiyatro olmuyor. Herhalde yani. Herhalde. yani tasarımın iyi olması gerekir, oyuncuların iyi olması gerekir. Birçok teklife bu yüzden ben hayır diyorum Hı -hı. yurt dışında. Hı -hı. bunlardan kabul ettiklerim bu birincisiydi. Daha sonra hani konuşmamızın başında değindiğim Romeo Juliet bu görseldeki çocuk Hı -hı. orada Inspectale Okilor Romencesi. ...Gözlerinin Ardında diye oynandı. Spatari Okilor'un başarısı üzerine birkaç tiyatro birden benimle oyun çalışmak istedi Romanya'da. O Türk rejisör imajı silindi tabii festivallerde de o kadar Anladım. yakınız ki. Anladım. Romeo Juliet'i yaptım. Romeo Juliet'in premierine Üstün Akmen'i ve Tuncer Cücenoğlu'nu davet ettim. Şimdi genel provaya uçakları uçakların indikleri gibi onlar genel provam vardı bir gün önce. Ee, provaya gelmişler almamazdık olmaz. Yani uzak Şimdi Üstün Bey bir baktı iki salkım halat orada. Yani bekliyor ki Romü Zülye <gülüyor> balkon şu <şubu> falan. <gülüyor> falan. O, iki salkım halat çocuklar halatların tepesinde oradan uçuyorlar buradan çıkıyorlar falan. Yani bir şeye benzetemedi yarısında da girmişti böyle bir yüzlerindeki mutsuzluğu gördüm. Günca <gülüyor> Rabi ile de biz çok yakınızdır ama bir mutsuz oldu. Başarısız olacak çocuk burada şimdi diye. Ertesi gün bomba gibi bir premier olduğu gibi o oyun bana en iyi reji ödülü kazandırdı Romanya'da. Üstün Bey ağlıyordu. Sağ olsun. Benim de çok duygulandım. Çok değerli bir, değerli birdi. Ee, o oyunda tabii e, ben çok yakın bir dostumu kaybettim. Seyhun Ayaş Işık Tasarımcısı sürekli biz birlikte çalışıyorduk Seyhun hem de benim çok yakın arkadaşımdı 25 gün orada birlikte yattık birlikte kalktık yedik içtik işimizi yaptık. Premierin ertesi günü devlet yatrosunun bir turnesi için Seul'e giderken Güney Kore'ye uçakta öldü Seyhun. Ee, yani uçakta öldü ne demek Kar yani? Geçirdi, Öyle mi? Öldü. Allah Allah. Ertesi gün. Şimdi bu beni derinden etkiledi. Ben iki sene oyun yönetemedim. Ee, çünkü dediğim gibi biz hani oyun yönetmek bizim için bir araya geliyoruz. Biz Tabii canım. Bir meselemiz oluyor. O meseleyi Tabii. birlikte çözüyoruz. Küfür ediyoruz, birbirimize kızıyoruz. Hani biz de ben yönetmensin, sen tasarımcısın falan yok. Şimdi biz bir takımız. Tabii. Ee, Dık Seyhun'la ben, Murat Gülmez, Seyhun Ayah, Canat ile Biz dördümüz. Birlikte üretiyoruz. Başın sağ olsun. Şimdi yani. hepimizin. Öyle olunca Seyhun'un kaybıyla benim için ben yönetmenliği bırakayım diye düşündüm. Yapamayız artık dedim. Çünkü Aynen. o saç ayağının büyük bir şoktu. Seyhun'un kaybı bizim için. Ee, bir şeyler olsun Seyhun için diye çok uğraştım ama hiçbir yerde yetkili değildim ben. Ee, Lemi Bey'den rica ettim. Lemi Bey benim en iyi dostum diyordu Seyhun için. Lemi Bey aynı zamanda Bilkent'te de hocaydı. Hı hı. Benim oğlum da Bilkent Klanet bölümündeydi o zaman tiyatro bölümüne bir gün bir gittim. Ulan bir fotoğrafını koyun sizin hocanız da. Yani Sen, hiç yani. bir şey yok ortada. Devlet tiyatrosu bekledim hani bir iki arkadaşa söyledim yani bir Seyhun Ayş ödülümü koysak bir Seyhun Ayş odasımı yani yapsak buraya Seyhun Ayş sıradan bir ışık tasarımcısı değildi. Büyücü demişlerdi ona Romanya'da yaptığı işlerin ya, ya. önü dışında. Ee, burada Seyhun ışıklarından yola çıkarak Murat Özdemir'le çalıştım İstanbul'daki şeydi ama Seyhun'un anısına yaptık. Oyunu Seyhun Ayaş'ın anısına yapılmıştır. İstanbul'daki Romeo Jüliyet. Evet. Ee, Murat Özdemir Afife En iyi Işık Tasarımı Ödülü aldı. Evet, Seyhun'un izini takip biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum evet. Seyhun büyük ışıkçıydı. Biz bu kadar vefasız davranırken Seyhun Ayaş'a Romanya'daki arkadaşlarım Romeo Juliet her oynandığında oraya bir Seyhun Ayaş köşesi yaptılar. Duvara Seyhun Ayaş'ın fotoğrafını koydular ayetel Kürsi bulmuşlar. Bir ayetel Kürsi asmışlar duvara. Bir İncil'den bir şey asmışlar oraya. Buyurun. İkisin birlikte. Buyurun. İki tane Şam'dan koymuşlar ve o Şam'dan ya. sürekli Romeo Juliet oynadığı sürece Şam'danlar yanıyor. Ya. Şey buyurun, buyurun işte. Onlar bu kadar vefalıyken bizim bu kadar... Nasıl olur bu böyle bir şey? Oyratça Değil bir mi? sanatçıyı unutmamız beni hep üzmüştür. Şey bunu böyle Yasık. Bundan sonra ilk işim benim tabii biz bir ekiptik Can Atilla'ya dedim ki Polonya'dan bir teklif vardı sürekli oyun yap diye. Can sen hep benim oyunlarıma müzik yapıyorsun ben senin müziğine tiyatro yapacağım. <gülüyor> Güzel. Nasıl ya dedi. Onun çeşitli müziklerini seçtim. ...yeni müzikler yaptırdım. O müziklerine e, konu yazıp dans tiyatrosu formunda hmm, Polonya'nın emri tiyatrolarından harika. birinde. Bir eski Yahudi tiyatrosunun yıkıntılarında Hitler'in bombaladığı. Hmm. Yıkıntılara döner koltuklar yaptırdım aşağı Tiyatronun her tarafında bizden Volkan Ersoy Devlet Balesi'nin eski hmm, baş dansçısı hmm. geldi oraya. Ee, ...çok ses getiren bir iş yaptı. Harika. Oraya da Beste Gürs geldi, Beyoğlu Belediye Başkanı'nın sanat danışmanıdır şimdi. Ee, Erbil Göktaş, Sibel Aslan Yeşilay, onları hı hı hı. da tanıklı yapıyorum ki <gülüyor> bilsinler. Hayır, hayır öyle Yazsınlar. ama, böyle, böyle ama. Onlar da e, oraya geldiler <gülüyor> ve onunla... Tekrar başladım. Bir kardeşime, bir arkadaşıma bir şey yaparak e, yoksa gerçekten yönetmenliği bırakmaya karar vermiştim. Anladım. Kaybıyla. Anladım. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Sayın Kemal Başardı, rejisörümüz, devlet tiyatro sanatçımız. Kemalciğim çok teşekkür ederim katılımın için arkadaşım. Ben çok çok teşekkür ederim. Sağ Sevgili dinleyiciler, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz